Evrem'de birçok arkadaşım tesettürü terk etmeye başladı. Bazıları ise feminizm adlı ideolojiden çok etkileniyorlar. Özellikle tesettürü terk etmek istediğini dile getiren kimselere karşı yaklaşımımız ve emri bil maruf vazifemiz nasıl olmalı? Bir ruh doktoru ruh hastasına nasıl bakıyorsa öyle bakacak işte. Zavallı diye bakacak. Eğer bir İslam kızı tesettürü terk ettiyse yakında onun ailesine, onun geleceğine bir musibet isabet edebilir. Bir delikanlı evlendi, eğer mahremiyet, tesettür onun dünyasında yoksa, yakın bir zamanda öyle belalara sürüklenir ki, eşiyle o arasındaki münasebet parçalanabilir, aile yıkılabilir, bir harama, başka bir kadına müptela olabilir, gider. Aile parçalanır. O zaman bir Müslüman kadın tesettüre bürünmüş, arkadaşları dağılıyorsa onlara zavallılar olarak bakacak. Bir ruh doktoru hastaya nasıl bakıyorsa öyle bakacak. Nasıl kurtarabilirim? Ne kadarını kurtarabilirim? Zarardan bunları ne kadar döndürebilirim? Onun cehdi, onun mücadelesinde olacak. Tabii ki onlara şunu demeyecek. Siz hasta, ben de sizin... Gönül hekiminiz, tabibiniz, onu demeyecek tabii. Tevazuyla, merhametle yaklaşacak. اِنَّمَ bin بِالنِّيَّاتِ Ameller niyetlere göre İnşallah o niyeti kuşanırsa Allah Teala belki onların kurtuluşuna bu kardeşimizi vesile kılacak. Ama asla onlar gibi olmayacak. Onlara benzemeyecek, onları kendine benzetecek.